Yarın Cumartesi günü bisikletliler için Critical Mass günü. Dünyada 1970'li yıllardan beri büyük kalabalıkların katılımlarıyla gerçekleştirilen Critical Mass ülkemizde de İstanbul ve İzmir'de uygulanıyor. Bu ay İzmir'de ikincisi düzenlenecek olan etkinlik Konak Meydanı'nda Saat Kulesi önünde İstanbul'da ise Göztepe Parkı'nda ve saat 17'de başlayacak. Critical Mass Türkçe'de kritik çoğunluk anlamına giriyor. Terimin kökeni Çin'de ışıksız kavşaklarda otomobiller ve bisikletler arasındaki geçiş önceliği anlaşmasına dayanıyor. Bisikletler kavşakta yılıp kritik bir çoğunluğa ulaşınca kavşaktan geçiyorlar. Critical Mass'a benzeyen ilk bisiklet turu 1970'li yılların başında yüzlerce bisikletçinin katılımıyla İsveç Stockholm'de gerçekleşmiş. İlk gerçek Critical Mass 25 Eylül 1992'de San Francisco'da başlamış. O zamanlar ismi Commute Cloth olup iki düzine kadar bisikletçinin Market Street'te dağıtılan broşürleri almasıyla gerçekleşmiş. Bunun hemen ardından etkinliğe katılan birkaç bisikletçi yerel bir bisiklet dükkanında düzenlenen Ted White'ın Return of the Scorcher adlı belgeselinin gösterimine katılmışlar. Filmde insan gücüyle çalışan araç tasarımcısı George Bliss'in Çin'deki bisikletçilerin bir araya toplanmasını anlatıp Critical Mass terimini kullanması üzerine adı daha önce Commute Cloth olan etkinlik İkincisinden itibaren Critical Mass adını almış. Bisiklet dostları yarın 17'de İzmir Konak Meydanı Saat Kulesi'nde ve İstanbul Göztepe Parkı'nda kritik çoğunluk oluşturabilirler. Birleşmiş Milletler aldığı yeni bir kararda temiz içme suyunu temel insan hakkı olarak ilan etti. Temiz suya ulaşımın ve sağlığın korunmasına temel insan hakkı olduğuna dair Birleşmiş Milletler kararı bağlayıcılığı bulunmasa da 122 ülkenin desteğiyle kabul edildi. Oylamada ülkelerin hiçbiri karşı oy kullanmadı, ancak Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya, Botswana ve Türkiye ile birlikte 41 ülke oylamada çekimsel kaldı. Çekimsel ülkelerin çekimselliklerine dayanarak yaptıkları, konu ise kararın Cenevre'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinde suya ilişkin haklarla ilgili uzlaşmaya varma çabalarına zarar vereceği ihtimaliydi. Birleşmiş Milletler verilerine göre henüz 5 yaşına gelmemiş yaklaşık 1.5 milyon çocuk suya ulaşamama ve bu nedenle de sağlık koşullarının kötüleşmesi gibi nedenlerden dolayı ölüyor. Havaların ısınması ile birlikte 300 kişinin yaşadığı köyde tek su kuyusunun kurumasıyla Batman'ın Rüzgarlı köyü susuz kaldı. Su sıkıntısı yüzünden köylüler göç etmeyi düşünüyor. Zor günler geçiren köylüler acil suya ihtiyaçları olduğunu belirtirken Rüzgarlı Köyü muhtarı Tayyar Turan su kuyusu kurudu. İçecek suyu bulamıyoruz. Köyde hayvanların içtiği küçük kaynak suyunu kullanmak zorunda kaldık. Yaz günlerinde köye içme suyu sağlanmazsa köylülerin çoğu göç etmek zorunda kalacak diyerek susuzluk nedeniyle hastalıkların baş göstermesinden endişe ettiklerini söyledi. Su sorununun çözülmesi için yardım beklediklerini söyleyen köylülerin sesine valilik duymuş ve konuyla ilgili çalışma yapılacağı müjdesini de vermiş. Temiz su kullanımının her insanın en doğal hakkı olduğu konusunda Birleşmiş Milletler'de çekimsel davranan bir ülkede bu tür sorunların yaşanmasına şaşmamak gerek. Yıllık yayınlanan iklim durumu raporunda iklimle ilgili önemli göstergelerin küresel ısınmanın sürdüğüne işaret ettiği ve geçen 10 yılın en sıcak dönem olduğu belirtildi. 48 ülkeden 300'den fazla bilim adamının hazırladığı raporda hava sıcaklığı, suyun buharlaşma oranı, deniz yüzeyi sıcaklığı, okyanus üzerinde hava sıcaklığı, kar kalınlığı ve buzular gibi göstergelerin incelenmesinin hep küresel ısınmanın yasınamaz olduğu sonucuna götürdüğü vurgulandı. Raporda 80'li, 90'lı ve 2000'li yılların karşılaştırmalarının yapıldığı ve son 10 yılın en sıcak dönem olduğu belirtilirken devam eden ısınmanın sahil kentleri Altyapı, su tedariki, sağlık ve tarımı tehdit edeceğine, buzullarının eridiğine, şiddetli yağışların yoğunlaştığı, sıcak hava dalgalarının da daha yoğun ve sık görüldüğüne dikkat çekildi. Rusya genelinde baş gösteren eşi görülmedik sıcaklıklar, dünya buğday fiyatlarının artışına neden oldu. Londra'daki Dünya Hubbat Kurulu'nda verilen bilgiye göre, Son iki hafta içinde fiyatlar rekor sayılabilecek derecede tam %23 artış gösterdi. Uzmanlar buğday ihracat hacimleri açısından dünyada dördüncü olan Rusya'nın büyük topraklarında rekoltenin yok olması konusunda endişe ediyor. Kuraklık yüzünden Rusya'nın 17 bölgesinde olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Bu arada meteoroloji uzmanlarının tahminleri hiç de iç açıcı değil. Rusya'nın merkez bölgelerinin çoğunda hafta sonlarına doğru hava sıcaklığı 38 dereceye çıkacak. Rusya tarafından Mersin-Akkuyu'da kurulacağı söylenen nükleer santral ilişkinin uluslararası anlaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen hükümet, şimdi de Güney Kore ile Sinop'ta kurulacak ikinci nükleer santral için çalışmaları hızlandırdı. Korelilerin şirketi Kepko ile görüşmelerde nükleer santrale yönelik yol haritası oluşturulurken, Kepco'nun Enerji Bakanlığı'na sunduğu teklife göre şirketin Sinop'a kuracağı santrale hazineye ait elektrik üretim AŞ'e %60 Kepco ise %40 oranında ortak olacak. Santralin toplam kurulu gücünün 4500 megawatt olacağı bildirildi. Santral yapımı ancak 2022 yılında bitebilecek. Kasım ayında da bu konuya yönelik anlaşmanın imzalanma sürecinin tamamlanması bekleniyor. Yenilenebilir enerjide rüzgarda ve güneşte atılım haberleri vermek isterken, Türkiye'nin nükleer enerjiyle kaybettiği zamanların haberlerini vermekten uzuntu duyarak, Nükleersiz, yeşil ve barış dolu bir dünya diliyorum. Sağlayacak bakalım. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Vesunan, Uygar Özesmi.